Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdülillahi Rabbi alamin. Ve salat ve selam Muhammedin Alihi ve sallahu alaihi wasallam. İrem, ey Aziz, ey Aziz Bil, kabir alemi ahirete açılmış bir kapıdır. Arka ciheti rahmettir. Görebilirsek yani. Ön ciheti çukur, toprağa gömüyor olan adamı. Kötü. Bir de onun arka ciheti var. Böyle görebilirsek. Kabir alemi ahirete açılmış bir kapıdır. Arka ciheti rahmettir. Ön ciheti ise azaptır. Değil mi? Ağlıyor adam. Öldü babam diyor. toprağa gördük. Gel, döndük oldu falan. Ağlıyor. O ön cihetini görüyor. Arka cihetini göremiyoruz. Bir ön çeyti var, bir arka çeyti var. Mesela ağacı biz görüyoruz. Ön çeyti, ağaç, odun değil mi? Ama elmalar veriyor, şeftaliler veriyor, muslar veriyor, üzümler veriyor. Onun arka çeytini göremiyoruz. Arka çeytine Allah'ın rahmeti, keremi, ikramı, çünkü o odundan onlar olmaz. Onun arkasında başka bir el var. demiyor. Değil mi? İneği görüyoruz, süt geliyor, şakır şakır. Arka ciheti rahmetim, rahmet hazinesinden diyor, bir çeşmedir. Ya hazneye rahmetten bir süt çeşmesi olarak geliyor. Her bir ağaç Bismillah der, rahmet hazinesinden ellerini doldurup bizlere tablasını getiriyor. Etmiyor mu? Önceydi odun, arka ciheti rahmet hazinesinden geliyor. Hep böyle yani. Ya kardeşler. Her şeyin ön ciheti, arka ciheti. Ön cedi, arı. Bakıyorsun bal gir. Lan yapabilir mi bu bunu? Eşek bile inanmaz buna. <gülüyor> yapabilir mi? Yapamaz. Kim yapıyor? Allah yazıyor. Biz de imtihan ediyor. Bakalım. Kulun bundan mı bilecek? Benden mi bilecek? O kadar. Ehli iman Allah diyor. öbürü doğa diyor, tabiat diyor. Öyle geçiyor. Geçemiyorsun sınıfı. Sınıfta kalıyor. Değil mi siz intihana girerken yanlış sorular da var değil mi? Var değil mi? Dört tane A, B, C, D. Beş mi yoksa? F'de mi var? E mi? E. Dört biliyordum. Şimdi beşe çıkmış. Üç tanesi, dört tanesi yanlış, bir tanesi doğru. O kadar. Balı kim yaptı? Cevap arı yaptı. Balı kim yaptı? Cevap doğa yaptı. Madık yaptı kim yaptı? Cevap kendi kendine oluştu. Madık kim yaptı? Allah yarattı. Edin mi sınıfı geçersin? İki, kere iki, dört. Yumurta kim yaptı? Tavuk yaptı. Yumurta kim yaptı? Doğaldır. Yumurta kim yaptı? Kendi kendine oluştu. Yumurta kim yaptı? Allah yarattı. Çünkü yumurtaya bakıyorsun harika. Tavuğa bakıyorsun, hiçbir şey yok, tezgah yok, torrası yok bakmadan arkadan bırakıyor. Omlet yap, goflet yap, rapadan yem, yap. Ulan Allah'ı düşünmezsen ne kadar gülünç bir duruma düşüyorsun. demek kardeşler? İşte biz kendimizi bu gülünç duruma düşmekten kurtarmaya çalışıyoruz. Bu okumaklar, dersler, sohbetler sırf odur. La ilahe illallahı bütün ruhumuza, damarlarımıza kadar işletmek. La ilahe. La ilahe illallah. Bak benim burnum burada senin de orada Sarkozkinin de orada Obama'nın da orada Herkesin orada Kedinin de orada Köpeğin de orada Aslanın da orada Kaplanın da orada Ne diyor bu burun? La ilahe illallah La ilahe illallah Beni buraya kim koyduysa diyor Bütün burnu olanları o koydu Bu gözler ne diyor? Beni buraya kim taktıysa ne kadar gözü olan varsa inek olsun, sinek olsun, köpek olsun ne olur musun? İki tane burada. Bu ne diyor? La ilahi illallah. Köfteyi nereden yiyorsun? Ağzımla değil mi? Ben de ağzımla yiyorum. Kedi neresinden yiyor? Ağzımla. İnek ağzıyla, keçi ağzıyla, deve ağzıyla. Var mı bacağından yiyen? Yok. Ne diyor bu? La ilahe illallah. La ilahe illallah. Girişler da aynı yerden şeyler da aynı yerde. yerde. arkadaşlar çok mühim yani. Çok mühim şeyden bahsediyoruz yani. Her şey Allah diyor. Allahu Ekber diyor. Ya. Bütün mesele onu anladık mı? Anladım. Bak an. An var ya an. Anladım. Aşıkladım, yudumladım, ucakladım, tokatladım, anladım. Anladım. anladım. O anı yakaladın mı hiç bitti. İylem eyyüel aziz, kabir alemi ahirete açılmış bir kapıdır. Arka ciheti rahmettir. Ön ciheti ise azaptır. Demek ki biz azap cihetini korkup görüyoruz, onun için korkuyoruz. Bütün dost ve sevgililer o kapının arka cihetinde duruyorlar. Senin de onlara iltihat zamanın gelmedi mi? Tamam. Kaçıyor boyun. Allah geçinden versin. Ne kadar geç? On sene. On sene sonra bakıyorsun. Allah geçinden versin. Hep kaçıyor. Haa. Senin de onlara iltihak zamanın gelmedi mi? Ve onlara gidip onları ziyaret etmeye iştiyakın yok mudur? Değil mi? Peygamberimiz herkes rüyasında bile görmek istiyor, göremiyor değil mi? Ama sen vefat ettiğin an onu göreceksin, imanlıysa. Evet, vakit yaklaştı. Dünya kasuratından, dünya hapisliklerinden temizlenmek üzere ...bir gusül lazımdır. Gusül. Yıkanmak mi? O yaptırsa atacağız. Yani tevbe etmeyin. Bir tevbe istiğfar edip de... ...Allah'ın yoluna dönebilirsek... ...Allah bizi affedecek. Günahların diyor ne kadar olursa olsun... ...tuhu Allah ...tevbeten nasuhâ. Başka bir ayette de diyor ki... ...kulliyâ ibâdiyellezînâ esrafû alâ enfüsîm... ...lâ taknetû min rahmetillâh. Habibim benim kullarıma söyle kendimi israf eden, hayatlarını boş yerde geçiren kullarına söyle. La ne tomin rahmetimden Benim rahmetimden ümitlerini kesmesinler. Onları ben affederim tevbe ederlerse. Onun için acilu bir salati kabler ferd diyor Peygamber Efendimiz. Acilu acil namazı kıldınız mı? Bak, acilu acil demek acele. Acil seniz var ya. Acilu bis salati kabler ferd namazı kaçırmadan önce kılmaya acele ediniz. Ve accelu bittevbeti kablel mert Ölüm gelmeden önce de tevbe etmeye acele ediniz. Ölüm geldiği an tevbe etse de kabul olmuyor artık. Yeis'te bir şey oluyor ama bir gün önce, iki gün önce tövbe edersen Allah affediyor. Tövbe kapısı kapalı değil. Açıldı yani. Evet vakit yaklaştı dünya kazuratından temizlenmek üzere bir kusul lazımdır. Yoksa onlar, oradaki satlar peygamberimiz, evliyalar, sahabe-i yoksa onlar istikzar ile ikrar, ikrah edecekler. Onlar bizden ikrah edecekler. Kerih görecekler bizi. Siz misiniz bizim? Ümmetim sen misin? Sen misin? Müslüman böyle bakacak, bizden tiksinecek. Bak. Şimdi buraya birisi gelser tarafı berbat, pis falan tiksiniriz değil mi? Adam ama yıkansa hamamdan gelse buraya tertemiz. Ve yani tiksinmeyiz. İşte bir insan tevbe eder, temizlenirse hamamdan çıkan adam gibi tertemiz olmuş olur. Biz de huzur-u ilahiye tertemiz gidelim inşallah. Yoksa onlar istikzar ile istikzar ile ikrah edecekler. Eğer İmam Rabbani Ahmed Faruqi bugün Hindistan'da hayattadır diye ziyaretine bir davet hukuku bütün zahmetlere ve tehlikelere katlanarak ziyaretine gidecek. Binaen aleyh İncilde Ahmed, Tevrat'ta Ahyet, Kur'an'da Muhammed ismiyle müsemma. İki cihanın güneşi Kabe'nin arkasında Milyonlarca Faruki Ahmetler ile muhat olarak sakindir. Muhat demek onu iyi hata etmişler. Allah Allah. Onların ziyaretlerine gitmek için niye acele etmiyoruz? Geri kalmak hatadır. Geri kalmak hatadır. Yani biraz daha yaşayayım diye fazla debellenme, fazla çağırmam. Yaşadık insan istiyor yaşamak. Ben şimdi istiyorum biraz daha yaşayayım. 75 yaşına geldim. Bunları okuyoruz ya böyle geziyoruz. Herkes dua ediyor. Allah razı olsun şu mu falan. Hoşuma gidiyor yaşamak. Bunlar için yaşamak istiyorum. Yoksa yiyeyim biraz da yiyeyim biraz da gezeyim diye değil yani. Onları hep gördük ya. Yani. Geri kalmak hatadır. Şu esasata dikkat lazımdır. bir, Allah'a apt olana her şey musahkardır. Allah'a kul olana her şey musahkardır. Musahkar demek onun hizmetinde. Allah'a apt olana her şey musahkardır. Olmayana her şey düşmandır. Ve her şey ona düşman. Yani Allah'a kul olursan her şey sana hizmet edecek. Olmazsan her şey senin düşmanın olacak. Kendim bile kendine düşmanlıyor. Adam gidiyor kahvede kağıdı. Gözleri ona düşman. Günah üretiyor. Almış tane kağıt eline. Kaçıncı papaz de onu düşünüyor. Ötekini düşünüyor ben kabire girince. Münker ve nekir gelecek. Merabbüke. <gülüyor> <gülüyor> Rabbin kim? Allah. Adam hayatta hiç Rab dememiş. Çek senet arsa araba döviz para. Çek senet arsa araba döviz para. E şimdi bu adamın antrenmanı yok. Melekmen ke Rabbin kim? Para der bu adam. Niye başka bir şey dememiş ki? Veya gol der. Hep maça gidiyor. Ama sen şimdi burada ya Rabbi çok şükür Allah'ım yarabbi ya Resulallah. Rabb diye diye diye artık alışıyorsun. Ben Rabbuk ettim mi? Allah! Diyecek. Meleği bile korkuturum Allah. <gülüyor> e tabii canım. Antrenman var. Adam altı gün antrenman yapıyor. Bir gün maça çıkıyor değil mi? Antrenman hiçbir şey olmaz. Bizim de bu antrenmanımız inşallah. Şu esasata dikkat lazımdır. Allah'a abd olana her şey musahkardır. Olmayana her şey düşmandır. Adam aramasıyla Beyhaneye gidiyor. Arabasıyla kumarhaneye gidiyor. Araba düşman tekerler günah çıkıyor boyuna. Motor günah çıkıyor. Öteki derse gidiyor arabayla sevap yazıyor. Bak şimdi şoför kardeşi arabası döndükçe sevap yazdı. Köşeyi döndü çünkü araba onun ya. <gülüyor> İki, her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki Rahat edesin. Yani kısmetine razı. Her şey kaderle takdir edilmiş. Yani yiyeceğiniz, içeceğiniz bunlara takdir edilmiş. Kısmetine razı. Allah bereketler. Ya ben de şöyle olsaydım, ben de böyle olsaydım, ben de zengin olsaydım. Ya yapar şimdi sen? Geçenlerde biri bana diyor. Ya diyor, bu dünyada diyor adalet yok diyor. Neden dedim? E dedi, bak sana dedi, ben sürüyorum dedi. Sakıp Sabancı, bir Koç, Rahmi Koç yaşıyorlar." dedi. Dedim, kardeş niye yalan söylüyorsun? Sürünmüyorsun, bak ayakların var. Fuarda oluyor İzmir'de, fuarda. Bak, fuara da girmişsin. Yılan olsaydın neyse. <gülüyor> bak, Allah göz vermiş görüyorsun. Bir gözün istese de 500 TL'ler vermezsin. Kulağın var, duyuyorsun. Burnun var, bak, koku alıyorsun. Ağzın var, tatıyorsun. Elma, var burada. Allah Allah. Ayağın var, yürüyorsun. Aklın var, düşünüyorsun. Kalbin var, seviyorsun. Daha ne istiyorsun? Ya dedi, tamam da dedi, ben de bir sakıp sabancı olmak isterdim dedi. Ya dedim sabancı, ama o adam zengin, parası çok. Ahirette hesabı da uzun sürer onun. Sen garibansın dedim. Hemen geç cennete derler. Çok bekle cennette. İşte ben diyorum yani. <gülüyor> gene razı olmuyor. Cennete gönderiyoruz. Gene razı olmuyor. Gideceği falan yok esasında. Ben. Ondan sonra e dedi ben de dedi bir sakıp sabancı olsaydım ne olurdu falan filan. İlla sakıp sabancı olmak istiyor yani. Dedim sen sakıp sabancı olmadığına üzülme de eşşek olmadığına şükret. Eşşek de olabilirdi. İnsan olmak için okula Para mı yatırdım? Ha? Tahsin mi yaptı? Bak insan oluştu. Ben şimdi işte burada değil de ağırda sanan yem bir üküz olabilirdi. Vallahi billahi geçen sene bayramda bir ağırda gittik bir dana alacağız. Üküz. Adam diyor, hayvanı kaldırdı. da kalkmak istedim. Korktum ulan dedim ben bu üküz olsaydım şimdi. Ne zor olurdu değil mi? Hay, hayvan kalktı böyle, görünme <gülüyor> gidiyor, bakıyor. Kaç para işte? Dedi. Beş, beş, beş milyarı. Ha, neyse pazarlık ettim. Dört çap. Düşündüm dedim ya bu hayvan öküz olmuş. Ben insan olmuşum. Ben ne yaptım ki insan oldu? O ne yaptı ki öküz oldu değil mi? Ya Allah böyle kardeşler. Yukarıya bakmayacaksın. Aşağı bakacaksın. Bir ayağı olmayan diyor iki ayağı olmayana bakacak. Bir gözü olmayan iki gözü olmayana bakacak ki haline şükretsin. Demek insanoğlu işte böyle şey yapıyor. Yani. Verilen nimetleri göremiyor. Elinden alındığı zaman eyvah diyor ama iş işten geçiyor. ya. Yani. Her şey kaderle takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin. O zaman rahat kimse oh. Kimseyi kıskanmıyorsun. O Birisi araba alıyor. Teki nereden bulduran parayı diyor. Vay ona sunuyor. Pürbe. Nereden buldu parayı? Bak sevinmiyor. O kardeşin araba almasına sevinirse lezzet alacak. Ne yansın çocuk ya. Her gün yayan gidiyordu. Ya sen de yayan. Nasıl ben de yayan gidiyorum. Allah bana da ver. Yani o kardeşimiz araba almış. Sevinmen lazım. Sevinirsen mutlu olacaksın. Lezzet alacaksın. Ama nereden mutlu parayı? Aynasını ya. Mesela biz herkes anlıyor. Ne oluyor? Yanıyor bak. Tesadından yanıyor. Ya. Mülk Allah'ındır. Üç. Mülk Sen Sende emanetem duruyor. Şimdi bu gözlükler benim para verdim aldım ama bunlar benim değil. Bulmadım, yapmadım, satın almadım. Allah vermiş. Ben de emanetem duruyor. Bir gün alacak. Ne olacak? Nasıl alacak? Hayata gözlerini kapadı diyor. Gitti. O zaman Allah bu gözleri benden alıyor. Bu vücudu da alıyor. Artık para bırak. Artık ben bunu mezara kadar da götüremiyorum. Kim götürüyor? Cemaat. Bak bu kadar sene ben dolaştırdım. Bu cesedi dolaştırıyorum hala. Sonunda Allah aldığı zaman daha cesedimi de taşıyamıyorum. Cemaat götürüyor artık mezara. Ya dediğim diyeyim gençler Böyle düşüneceğiz. Böyle düşüneceğiz. Mülk Allah'ındır. Sende emaneten duruyor o emaneti ipka edip, devamlılaştırıp, bakileştirip, senin için muhafaza edecek. Senin için muhafaza edecek. Nasıl muhafaza edecek? İşte namazımızı Allah'ın yolunda gidersek, bu hayat, bu ceset, bu varlık muhafaza edilmiş oluyor. Yoksa helak olur. Mesela karşıda, şu yolun karşısına geçeceğiz. Sağ sola bakıyorsun mu geçerken? Niçin bakıyoruz? Araba çarpmasını çarpmasın ya araba çarpmasın diye bakarken şeytan çarpmasın diye de bakacağız. Şeytanın çarpması, arabanın çarpması gibi değil. Geliyor bir tane bayan görüyorsun. Tövbe. Bak ya bir açık bak. bakmayacağım. Bak bak bak. <gülüyor> Bakmışım, bak bak. Bakmadın mı? Kendini kurtarmış. Araba çarpmış olmuyor sana. Şeytan çarpmış olmuyor. mülk Allah'ındır. Sen de emaneten duruyor. O emaneti ibka edip gel sen buraya. O gidiyor sen buraya gel. Gel gözümünde dur. Şoförler biraz sakattır ha. <gülüyor> gözümünde dur. Ama sende benim Sen adam vallahi. <gülüyor> şey anlatıyorum zaman bir otobüs tutmuşlar şeyden Neydi o ya? Diğerden. Uşaktan şeye gidiyorlar, Isparta'da mevlüt var. Cemaat bir otobüs tutmuş. Tabii kardeşler namaz kılıyor da şoför kılmıyormuş. Allah bilmem, Allah kılar. Şimdi Tahir Mutlu abi vardı Üstadın Hizmetkarı, mübarek bir evdeye sabah namaza kalkmış herkes. Kalktı mı herkes demiş namaza. Namaza duracağız. Abi demiş de işte şoför kalkmadı. ''Kaldırın o kerratayı'' deyince <gülüyor> <gülüyor> şoför anlatıyor. Sonra gelmiş ben de ulan demiş adam bir gürele ödüm patladı. <gülüyor> ''Kaldırın o kerratayı'' <gülüyor> <gülüyor> Tabii şoför kalkıyor namaz falan. Tabii Tahir abi birinci zekatta Yasin. İkinci zekatta Tebarek'e okuyor. Yahu demiş adam kılmadığın namazları da kıldı. <gülüyor> adam demiş bir gitti de gidesi yok. <gülüyor> ya, ama bu kılar. Evet. Mülk Allah'ındır. Sende emaneten duruyor. O emaneti ipka edip, ibka demek bakileştirmek, evet İbka edip senin için muhafaza edecek. Sende kalırsa mekcanın zahir ot zahir olur gider. Mesela bugün bir gün demi pazar günü Allah bize bugünü verdi. Bugün şuraya git, buraya git, şurada şu parka git, şu efendim bilmem kürleye git, oraya git, buraya. Namaz kılmadın mı o gün seni? Ne oluyor? Boşa gitmiş oluyor. Ama beş vakit namazını kılar. Allah'ın dediklerini yaparsam o parta ki gezmelerim de ibadet içinine geçiyor. Onlar da ibadet oluyor. İşte onun için. Biz Rabbimizin verdiği bu hayat fırsatını yine onun yolunda değerlendirebilirsek, bu hayatı ne yapmış oluyoruz? Ebedileştirmiş oluyoruz. Allah yolunda. Ya. Mesela 10 liram var. 5 liram Bir gariban geldi abi diyor, iki gündür açım diyor. Ama say. Bana diyor, ne olur bir iyilik yap. Kimseden isteyemiyorum diyor. 10 liram var. Çıkardım, ona verdim on lirayı. Al Şimdi o para ne oldu? Ebedileşti. Ben girdim, bir lokantada bir döner yedim 10 liraya. Ne oldu benim döner? Döner, döner, sonra döner. <gülüyor> döner, tuvalete gider. Bak işte, ama o 10 lirayı ona verdiğin zaman Allah için o 10 lira ebedileşiyor. Öteki ebedileşmiyor. Allah için yaptıklarımız çok mühim kardeşler. Mürk Allah'ındır. Sende emaneten duruyor. O emaneti ipka edip senin için muhafaza edecek. Sen de kalırsa mekcanın zail olur gider. Dört. Devamı olmayan bir şeyde lezzet yoktur devamı olmayan bir şeyde lezzet yoktur. Mesela sen bir yerde çalışıyorsun diyelim. Bir buçuk milyar maaşla zor zor işi buldun. Allah bereket versin. Biri geldi dedi. Neydi adın? Salih. Salihçim dedi. Sana dedi. Çok kıyak bir iş buldum. Ve ö özel sektörde dört kağıt maaş yapmaya yapma. alamadım. Alırlar mı? Alacaklar. Ama Salih'cim bu belli olmaz. Ay başına kadar da olabilir. On sene de olabilir. Bir ay sonra da işi, işine nihayet verebilirler. Sen şimdi o bir buçuk milyarlık işi bırakıp der misin? Ha? Devamlı oldu, işi bırakmazsın. Hali ki bizim hayatımız da devamlı değil, değil mi? Biraz sonra ne olacağımız belli mi? Belli değil ama biz evhamlan belliymiş gibi idare ediyoruz. Ben çok kişi gördüm nişanlanmış dönmüş araba çarpıyor ölüyor. Çok gördüm gelini almış mutlu yüzleşiyor arkadan bir tara çarpıyor gelinden beraber pestil oluyor bak. Ama insan hep böyle kendini ebediymiş gibi zannediyor ya. O sandan yaşıyoruz biz zaten kardeşler. Bizim bütün hayatımız sandır ya yani, sandır Mesela ben diyorum eve gitmedim bugüne kadar. Gideceğim diyorum. Zandır da gitmedim. Belki de gidemeyeceğim. Hep zanla yaşıyoruz ya yani. İşte bu hayat da devamlı değil yani kardeşler. Devamı olmayan bir şeyde lezzet yoktur. Sen zahilsin. Zahil demek geçici. Dünya da zahildir. Halkın dünyası da zahildir. Kainatın şu şekli hazırı da zahildir. Bu gördüğümüz bir yok olacak. Bunlar saniye, ve dakika, ve saat, ve gün gibi birbirini takiben zevarek diyorlar. Bizim hayatımızı san, saniye kabul edersek işte seneler, dakikadır şükür budur. Yani buçuk bir şey Milyarlarca insan gelmiş, gitmiş buradan. Biz mi kalacağız burada ya? Dört, ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, ...fâni dünyada bıraktığım eserlere de kıymet verme. Ya. Mesela benim tanıdıklarım akrabalarım da bacanağım da, Tam 70 yaşına geliyor, yeni yeni binalar yapıyor, arsa alıyor, villa alıyor. Dinle falan hiç alakası yok. Allah için de beş kuruş vermez. O nasıl arkadaşları içkisi varlar ama sevap için vermez. Bacanak Bu Kendi de Almanya'da buraya geliyor. Niye yapıyorum bunu? Gerçek misin diyorum Almanya'da? Bayağı diye gelmem. Baldızın gelmez zaten ben gelsem. Hanım yani, falan. Niye alıyorsun bunları madem ki burada bu kadar? Ya bacanak diyor. İlerisi için diyor, alıyorum ben. Diyor. İlerisi için. Yatırım olsun diyor. Adam Uzatmalar oynuyor. İkinci uzatmalar oynuyor. İlerisi. Bak ölüm hiç aklına gelmiyor bak. Ulan ilerisi mi kalmış? Bitmişsin sen. Bakıyor, üç ay sonra ölmüş. Yatırmışlar orada. Yatırımların hepsi burada kaldı. İlerisi için yatırım yapıyor diyor. Düşünemiyor bak. Ölüm aklına gelmiyor. Geçen günler Diyarbakır'daydım Sonra Bolu'ya geldim. Diyarbakır'da bir zengin bir bey var. Bize de yardım ediyor. Ders hanıver yapıyor. Tek başına on katlı bir ders hanıverdi. Mehmet Ali Bey, abi dedi, Bolu'ya gidersen Bolu'da büyük abant otel benim oteldir dedi. Git orada dedi. ben telefon edeceğim. Git orada misafir et seni ağırlasınlar. Allah razı olsun dedi. Unuttum sonra ben. Unuttum tabi. Ama beni bir kardeş orada abi seni bir abanta götüreyim dedi. Duyuyordum abant babant. Göl var orada. Gittim. Göl donmuş ha. Üstüne yürüyorum yine. Bak kar böyle iki metre var. Çok soğuk bir yer. Sonra orada birininle tanıştık. Selamlaştık falan. Adam bizi sevdi. Ben de onu sevdim. Geldi ya bir çay isparlayayım size. Bir çay için. Şeyin onun restoranda. Size bir çay içirdi falan. Karşıda baktım. Çok büyük bir otel. Ne bu dedim. Bu dedi, Büyük Habant Oteli. Yoksa dedim ya, dedim, Diyarbakır'da bir şey yok. De onların dedi. Kürtlerin oteli dedi. Dedim, biz otele davetliyiz ya. Gidelim bari. Hiç olmazsa bir yemek yiyelim. <gülüyor> Gittik oradan, otel'e girdik tabii. Orada telefon etmiş tabii. Ulan başbakan gibi karşıla müdürler falan, hoş geldiniz abi, hoş geldin. Beni de tanıyorlardı biraz bir internetten falan. Şu an kıyak bize bir şey çektiler. Şimdi müdür diyor ki, dedim bu otel sizin mi, Mehmet Ali Bey mi yoksa devletten ihaleyle mi aldınız? İhaleyle aldık dedi iş, işletmesini, 29 seneliğini aldık dedi. Çok güzeldi falan ama hacı bırakmaz dedi, yine yani 29 sene sonra gene alır. Ulan Hacı 75 yaşında. Zaten. 29 sene sonra kaç yaşında olacak? 80, 90, 105, yaşında. Hacı'nın keyfi kalmayacak. Ama adam bak, ölüm aklına gelmiyor adam. Müdür söylüyor, Hacı söylemiyor da. Müdürü diyor. Hacı diyor bırakma abi gene alır, gene alır. Net bak diyecektim ya. 29 sene sonra gene almaz mı abi? Ya. Diyecektim. Keşke deseydim ya. Değil mi bak. Demek ölüm insanın aklına gelmiyor. Şoförüm, kaptanım, gazet. <gülüyor> evet, evet. Bindin mi Gidiyor. Biraz sonra ne olacağın belli değil. Yollarda çok görürsün, trafik kazası, ölenler var İşte onun gibi her an kendimizi gidecekmiş gibi hazır tutmamız lazım. Yani Allah korusun. Evet. Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde Fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. Ama sen bir cami yapmışımdır mescit yapmışımdır talebelere, garibanlara yardım etmişimdir böyle bir medrese açmışsındır. Burada işlenen bütün sevaplardan ona da gönderiliyor. Evet. İlem eyyüel aziz, Allah Allah, subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber. Üç tane kelime. Bu üç mukaddes cümlenin faidelerini ve mahalli istimallerini dinle. Bu üç tane mübarek kelime diyor. Nerelerde kullanılıyor bundan daha çok öyle? Evet, dinle diyor. Dinle. Bir, kalbinde hayat bulunan bir insan, kalbinde hayat bulunan bir ne demek hayat bulunan kardeşler? Dedik ya biraz evvel. Mülk tarafını gördükten sonra bir de onun melekut tarafını görmekte hayat oluyor. Bak kalpte hayat var. Bunun mülk tarafı bunun. Bak mülk. Et, kıkırdak. Ketsen yüz gram gelmez. Fakat bu neler yapıyor? Dünyada ne kadar koku varsa birbirinden ayır ediyor. Bak. Kapat gözünü bir bezle getirsinler. Armut. Elma, kavun, karpuz, çay, kahve, köfte, börek, çörek, Allah Allah. Küreği az kadar bir bunun yapsam, bunu yaptığını yapamaz. Et. Mülkiyeti et, kıkırdak. Bu da kıkırdak, mülkiyeti. Esan sesi, tren sesi, anamı sesi, babamı sesi, inek sesi, sinek sesi, korna sesi, telefon sesi, zil sesi. Kedi sesi, köpek sesi, öküz sesi. Allah Allah Allah. Mürciyeti basit. Melekülciyetini düşünüyoruz. Allah Allah. Ne mağazam bir şey. Bu da böyle değil mi? Tatlı. Çok tatlı. Ekşi. Şur bakalım bu suraya kavunu. Tadı varmış, tadı yok. Alnına sür. Bacağına sür. Nerede Sen sür. Tadı yok. Buraya götürüyor. Çok tatlı diyor. Allah Allah. Mürciyeti et. Meleküp cihetin Cenab-ı Allah'ın rahmeti. Yani Allah bize nimetleri vermiş, yedirmek için dilimizde tat alma duygusu vermiş. Değil mi? Şimdi tat alma diye bir şey olmasa, doldursan köfteyi ko koynuna, dök fasulyeyi kafana, tat almadığı gibi o da almaz yani. Ama Allah ne kadar nimet verdiyse, o nimetleri tadabilecek, değerlendirebilecek, tartabilecek bir de dil verme. Kokular da öyle. Adıma koku sürüyorsun, burnuna getiriyorsun. Ondan sonra bir şeker veriyorsun ağzına getiriyorsun. Telefon çalıyor kulağına getiriyorsun. Şimdi telefon çaldı. Buraya götüreceğini. Buraya götürsen. Alo. Ses gelmiyor. Ya niye gelmiyor? Buradan gidiyor da buradan gitmiyor. Bu delikten gidiyor, bu delikten gitmiyor. Delikler değişir. Hepsinin vazifesi ayrı. Yoksa burası da yakın. Gidebilir değil mi? Bak yakın. Burayla buraya aynı. Fakat bundan ses gidiyor. Bundan gitmiyor. bu Bund koku alıyor. istediğin kadar çiçeği kaktır. Kokmuyor. Neden? Allah buna o peyi vermiş. Buna da o vazifeyi vermiş. Buna da tatma vazifesini vermiş. Buna da görme vazifesini vermiş. Rabbim öyle yapar. Komutan. Hayır, yaptığım da İşte kalbinde hayat olan insan bunu düşünür. Bakıyor odun, odundan üzümler sallanıyor. Sapında tat yok. Dalında yok, kökünde yok. Üzüm bal gibi. Allah Allah. İşte kalbinde hayat olan insan bunu düşünecek. Ama öteki hiç düşünmez. Ah, tur yer. Ulan elmayı öküz de yer ben de yerim. Karpuzu inek de yer ben de yerim. Ama inek gibi yememem lazım. Düşünceye de Allah'ım ne bilsin. Bir tane çekirdek attık yani. O açıldı, bir ot çıktı, büyüdü. Ondan bir kavun geldi. Sabunda tat yok, kökünde yok. Kesiyoruz, içi bal Bir tane çekirdek attık. Kaç tane kavun geldi? Kaç tane çekirdek geldi? Beş bin tane çekirdekle beraber geldi. Neyi gösteriyor burada? Neden bunu böyle yapıyorum? Cenab-ı Allah bize ne mesaj veriyor burada gençler? Bakın diyor, ey kullarım. Bir kavun çekirdeğini bin tane yaptım. Bir tane darıyı bin tane yaptım. Adın neydi? Behçet. Mesir. Behçet. Behçet. Behçet ha. Bahçe demek. Behçet. Behçetini ne yapması Bin tane, iki bin tane bir tarafta. Behçet çoğalacak oldu. Bir sürü, birçok yerlerde Behçet aynı anda. Bak bugün bizi çok yerden davet ettiler ama sadece burada bulunabiliyorum. Ama orada bir anda çok yerlerde bulunabileceğiz. Hurilerle sohbet edeceğiz. Ha. Köşeyi döndürme Behçet. <gülüyor> Yalnız orada hurileri <gülüyor> almak için buradaki avratlara bakmayacaksın. <gülüyor> Şeytan çarpabilirdi. Arabadan kaçtığın gibi, oradan geliyor, Kendini koruyabilirsen, orada hurileri kaptın. Geçen birine de dedim, öbür tarafta, Cana bak sana bin tane huri verecek. Yüz bin tane de vereceğim diyor kitapta. Yapma abi ya, ne yapayım yüz bin tane huri ediyor ya. Adam başıma üşüttüler, hepsi birer de yapar. öpse öldürürler. <gülüyor> ulan dedim salak <gülüyor> sen de olacaksın yüz bin tane sana yüz bin tane verecek sen de yüz bin tane Mehmet hocam yüz bin tane Behçet olacaksın yüz bin yerde ayrı ayrı göreceksin nasıl olacak bu diyor bak adam yazmış öyle yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır e yapıyor işte bir tane kavun çekidi atıyorsun bin tane geliyor bir tane darı atıyorsun bin tane geliyor bir tane buğday atıyorsun yüz tane geliyor Gözün önünde oluyor bunda. Toprağın altına her giren ikinci gelişinde kalabalık geliyor değil mi? Ulan her giren kalabalık geliyorsa bu gariban insan niye gelmesin ya? Ulan bunu en aptal adam bile anlar ya. Değil mi? Allah gösteriyor bize. Ama biz daha anlamıyoruz. Tabii. Anladım. Evet, kalbinde hayat bulunan bir insan kalbinde hayat olacak. Hayat, iman hayatı. Kainata aleme bakarken, şu aleme bakarken idrakından aciz bilhassa şu boşlukta yapılan ilahi manevraları ne manevralar? Yıldızlar dönüyor, güneş dönüyor, dünya dönüyor. Allah Allah. Hiçbirinin şoförü yok, pilotu yok, makinesi yok. Dönüyorlar. Bak. İlahi manevraları görmekle hayretler içinde kalırlar çarpıyor bunlar birbirine. Subhanallah. Yerde bile şoför var, arabalarda gene zincirleme kazalar oluyor değil mi? Orada hiçbir kaza olmuyor. Zaten bir yıldız bir yıldızla çarpsa kıyamet kaparsa Bitti artık. İşte bu ilahi manevraları görmekle hayretler içinde kalır. İşte bu gibi hayret ve dehşet engiz vasiyetleri. Ancak Subhanallah. Allah'ım seni tesbih ederim. Sen yapıyorsun bunları. Cümlesinden nebean eden, süzülen ma'i içmekle o hayret ateşi söner. Söniyor Nasıl olur bu de demiyor artık. Allah Hayret ateşi sönüyor. Mesela bak şimdi. Bundan Almanya'dan deniyorlar. Belçika'dan deniyorlar. Dünyanın birçok yerinden deniyor. Ya nasıl oluyor bu? Ne var bunda? Bunda hiçbir şey yok. Allah yapıyor. Allah bazı şeyleri, bazı sebeplerle sebep adi, müsebbep ali. Bak. Sebep arı, müsebbep bal. Şimdi bu arı bunu yapabilir mi? Kalbinde hayat bulunan bir insan hemen orada Allah'ın fiilini görecek. Allah'ın rahmetini görecek. Çünkü bu sinek, bu balı yapamaz. Öyle değil mi kardeşler? Biz bir markete girsek, baks, baks, baksak ki beş yaşında bir çocuk. Hatta bu çocuk bile orada olsa oğlum kim işletiyor burasını? Ben işletiyorum. İnanmayız ya. Neden? Belki neye inanmıyorsun? Küçük, yani. Küçük yani. Onu yapabilecek Küçük. bir kabiliyette değil. O, o iş büyük bir iş. Değil mi? Ha. İşte nasıl ki ona inanmıyoruz. Arının da balı yaptığına inanmayacağız. Allah yapıyor odunun da elmayı yaptığına inanmayacağız. Çünkü odun o. Bir sürü odun değil mi? Hepsi odun değil mi? Odundan elma, odundan temiz, odundan kestan, odundan hüsnü, odundan mus. Odun. Rabbim odunlara bize nimetler yaptırıyor. İşte hayat bulunan bir insan onun arkasını görür. Ama kalbinde hayat yoksa nerenin portakalı bu? Bu dört yolu portakalı. Aa. Nerenin karpusu? Adana'nın. Sanki Adana diye bir usta var orada. Adana usta. Bir de Mehmet gibi yapıyor, gönderiyor. Düşünemiyor. Allah'ın kavunu, Allah'ın karpusu, Allah'ın üzümü. Adana'nın üzümü yok. Adana'nın karpusu yok. Allah'ın karpusu var. Çünkü o karpuzda tadı veren Allah, dilime de tat alma duygusunu vermiş. O karpuza kokuyu veren Allah, burnuma da onun kokusunu sevmeyi vermiş. Kavuna tat veren Allah dilime burnuma da onun kokusunu alma olsun. Böyle yani birbirine bağlı şeyler bunlar. Ya kardeşler. Ama kalbinde hayat yoksa da işte bakar ya. Aynı o insan gördüğü leziz nimetlerden duyduğu sevkleri ishar etmekle biliyor mesela Allah diyor ki adama birisi yok kavunu. ya nerenin kavunun diyor. Abi bu kırk ağacın kavunu diyor. Bamaş kadın diyor. Öteki de diyor Rabbim ne güzel tat vermiş Bu çam çamurun içinde, bu toprağın içinde böyle bir tat olmaz. Çünkü sabunu tatıyorum, tatmıyorum. Köküme bakıyorum, yok. Eğer oradan geldiyse biraz da ona bulaşması lazım. Değil mi kardeşim? Şimdi yağlı bir şey yapsak ellerimize bulaşır değil mi? ya? Mesela saplarını kaynat zehir gibi su olur. Vişneyi kaynat reçel olur değil mi? Elmanın saplarını kaynat zehir gibi su olur. Elmayı kaynat komposto olur. Üzümün saplarını kaynat zehir gibi su olur. Üzümün kaynat hoşap olur. <gülüyor> Perde yırtıyor. Kaplet perdesini açıyor. Nereden geldiğini gösteriyor bu kitaplar. 50 senedir okuyorum doyamıyorum diye. Bizim bağlarımız vardı eskiden bunları okumadan önce, hiç hayret etmiyordum, bu bağdan bu üzüm nasıl olur? Birkaç tane kütük vardı, böyle o çok değişik bir üzümü yapıyordu. Baba diyordu, niye bunlar? Diyor, oğlum onu Manisa'dan getirdim, çubuğunu diyorlar. Sen Betke'den getir. Çubuk işte, odun O da bilmiyor garibim ki. Ya, bir de oğlum diyor, ben bu, buna, bunlara diyor çok gübre atıyorum bilhassa koyun gübresi attın mı diyor. Üzüm çok tatlı olur. Yemme be hacı amca, Boktan da olmaz. <gülüyor> Şimdi bak göremiyor. Bak hayat yok kalbinde. Esbaba takılmış. Müsebbibi görmüyor yani. Müsebbebi görüyor verilen meyve. Esbab odun. Müsebbep üzüm. Müsebbip Allah. Bab, ba bep, bip. Esbab, müsebbep, müsebbip. Esbab kütük, müsebbep üzüm, müsebbip Allah. Esbab tavuk, müsebbep yumurtası, müsebbip Allah. Esbab arı, müsebbep balı, müsebbip Allah. Veriyor gibi görünen esbab, verilen müsebbep, hakiki veren müsebbip. Ali Kırca'yı anlattım bunu geçen gün çok hoşuna gitti. Ali Kırca var ya hazır çıkıyor yani şeyde televizyonda şey yapıyorum, program yapıyor. Çok hoşuma gitti anlattım. Aynı o insan gördüğü lüzumsuz nimetlerden duyduğu zevkleri israr etmekle hamd unvanı altında elhamdülillah. Allah'ım bize neler veriyorsun. Hamd unvanı altında hamd. Ham demek Allah'ı medetmek demek, medih. Mesela iki kişi Hava gitmişler, yanıyorlar, suluktan suluyor. Geldiler bir yere baktılar, bir kayanın dibinden hor, hor, hor hor medresliğiyle akıyor. Aman be, yanmıştım be aga diyor, bir dal diyor kafayı. İçiyor, i̇çiyor, içiyor, içiyor. Ah be! Kaya sıyor diyor, su be! Ah be! Diyor. Öküzün içtiği gibi içiyor. Öteki de öyle, Bismillahirrahmanirrahim, içiyor, içiyor. Elhamdülillah, yarabbim zaten. Kayadan bize su veriyorsun. Taştan su veriyorsun. Ne büyüsün ya Rabbim. Kurban olayım Allah'ım diyor. Bak onun su içmesi ne oluyor? İbadet oluyor. Hem içini serinlendiriyor hem de sevap kızındır. Öteki sadece içini serinlendirmiş oluyor. Ama onun ehbedemesi var ya ehbe diyor ya <gülüyor> o da gayri şuuri bir şükürdür. Fıtri bir şükürdür. Gayri şuurî bir şükür. Şuur olsa elhamdülillah diyecek. ...fakat eh be demesi var ya... ...o da bir memnuniyeti ifade ediyor ama... ...kimden geldiğini söylemediği için... ...sevap kazanamıyor yani. Hamd ünvanı altında... inamı nimette... ...münimi inamda görmekle... ...idame-i nimet... ...ve tezzid-i talebinde bulunarak... ...elhamdülillah cümlesiyle... ...nimetler definesini bulan... ...adam gibi nefes alıyor diyor. Oh diyor, benim Rabbim var... ...bana her zaman verir. Bu sene verdiği gibi seneye... ...gene verir. Mesela bak... ...ben üzümü çok seviyorum. Üzüm mevsim bitti mi? Gidiyor ama... gelecek diyor. Biraz bekliyoruz... ...şimdi gelecek birkaç gün sonra üzümler... ...gelecek, armutlar... ...karpuzlar, kavunlar, dolacak, olacak? Gelecek. Şeftaliler, erikler... kayısılar, kirazlar, dutlar... ...gelecek hepsi. Gelecek gelecek diye bekledi mi insan hevesleniyor. Ama gelmeyecek, kim gönderecek dedi mi onunki ölüyor yani. Elhamdülillah cümlesiyle nimetler definesini bulan adam gibi nefes alıyor. Aynı o insan, Allah Allah aynı o insan yani sen, sen, sen, sen aynı o insan mahlukat acibe ve harekat-ı garip eden, aklının tartamadığı ve zihninin içine alamadığı şeyleri gördüğü zaman zihninin içine alamadığı şeyi gördüğü zaman mahlukat-ı hacibe diyor ki pirenin midesini kim yaptıysa manzume-i şemsiyle o yapmıştır. Yani güneşli ve gezegenler. Pirenin midesini ya pirede de mide varmış kardeşler. Ya pirenin kendisi zaten bir nokta gibi bir şey. Bunun kanadı nerede, bacağı nerede, Uçuyor dem pire, pire gibi delikanlı diyor adam, ona şuna gidiyor. Kardeşimiz güçlüdür, deve gibidir maşallah desem. Kalbi kıtlan bizi deveye benzet. <gülüyor> Albi deve en aşağı 10 milyar pire gibi bir şey adam <gülüyor> Ama pirede bir atiklik var ya. İşte ona pire gibi delikanlı dedin, adam ona şuna gidiyor. Demek ki bir insan düşünse ondan sonra Allah'ım dese bu küçük şeye nasıl sığdırdım bu kadar cihazı? Midesi de var. Ağzı da var. Aynı S o insan mahlukat-ı acibe. Acip demek acayip harika. <gülüyor> ve harekat-ı garip eden aklının tartamadığı ve zihninin içine alamadığı şeyleri gördüğü zaman ya o zihnini alıyor mu ya? Bak uçak gidiyor pilotu var. Zihnimiz aldı, aldı bize. Yerdekirden İstanbul'a getirdi. Sabiha Gökçen'e. Ama bu dünya, küreği az. Şu anda 108 bin kilometre hızla gidiyoruz kardeşlerim. Uçaktayız şu anda. Uçuyoruz. Allah billahi uçuyoruz. Hem <gülüyor> de Sadece 7 milyar insan var üstünde. Sığırlar, kıtalar, denizler. Düşün. Biz bardağı suyun içinde tutuyoruz cenab Allah suyu bardağın içinde döküyor. Biz Suyu bardağın içine döküyoruz. Şimdi su bardağın dışında ne demek? Denizler nerede? Küreyaz'ın yüzeyinde değil mi? Dönüyor böyle. Hem kendi etrafında dönüyor, gece gündüz oluyor. Hem güneşin etrafında dönüyor mevsimler oluyor. Küreyaz güneşin etrafında bir tur yapıyor. 2012 ne oluyor? 2013. Bir tur daha yapıyor 2014, 2015. Peki kendi etrafında döndüğü zaman pazar ne oluyor? Ramuzhalı, Çarşamba, böyle. Geçenlerde Almanya'da böyle, Kölün şehrinde ders yapıyor. Bir de Alman gelmiş, o da böyle bakıyor. Şimdi, o da anlasın diye böyle böyle yapıyorum. Dönüyor evlerimiz yıkılmıyor, denizlerimiz dökülmüyor, böyle dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> Atmosfer! O da çıkar şakkayı korktum hem de. <gülüyor> Atmosfer! Dedim böyle. Yanındaki doğru onu getiren diyor. Almanca dünyanın döndüğünü anlatıyor. Adam böyle dinliyor. <gülüyor> Buna beş kulak deniyor. Usta i̇şte diyor bir kulağınızı beş açınız. İki. İki. İki de bu dört, iki de bu beş. <gülüyor> adam diyor, bir dinledi, ağzı acı kaldı derler ya. Allah öyle adam ya, çok adam memnun oldum. Sonra konuştuk, böyle hareketler, bir hareketler. Tanıştım böyle. Dedim, Alman, Fransız, Japon, Türk, Ruga, Rus… Model. E anladın mı? Ne anladın? <gülüyor> Herkes de aynı mı? Herkes aynı ha? Ha? Herkes Aynı yani. Aynı yani yaratıcı. aynı. Yaratıcımız bir yani. Almanya'da, Fransız'dan, Japon'a'da Allah'a bir kağıt dedim. Çok memnun oldu yani. Öyle kardeşler. Bitiriyorum. Aynı o insan mahlukat-ı acibe <gülüyor> ve harekatı garibeden garip demek harika. Her şey harika kardeşim bakma biz onları göre göre bize normal geliyor. Bir tavuğun yumurta yapması ya ne kadar harika bir şey. Bakmadan tırak bırakıyor. Tezgah yok, turması yok, düzgün bir şey yapıyoruz. Bir efendim ineğin doğurması harika. Bizim ineğimiz doğuracaktı da babam dedi oğlum bir yere kadar gideceğiz annenle ineğe mukayyet ol. Ben de çocukum bunun kadar belki daha küçük. Ben de seviliyorum, dana gerçek, seveceğiz falan. İşte erkek olursa benim diş oldu, abim ben kapışıyoruz diyorum, soruyor diye ben. Neyse şimdi o gün inek baktım, böyle yapıyorum, Hı -hı yapıyor. Bir hareketlere başladı. Bakıyorum işte, <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bir <bilmem. gülüyor> <gülüyor> Ulan diyorum, oradan çıkmaz bu. <gülüyor> o malum yerden çıkmaz. Çocukum ben acaba diyorum, karnı açılacak, içeriden mi çıkacak vallaha Ufacık bir yer ya. Nasıl çıkacak o da Çıkmaz abi çıkmaz. Allah çıkartırsa çıkmaz. Çıkmaz mucize her şey mi Harika. Olmayacak şey. Baktım böyle Allah. Neyin? Dananın ayakları böyle. Böyle geliyor bak. Böyle gelse var ya hayatta çıkamaz. Böyle geliyor. Ayakları burnu da göründü dananın. Hıh yapıyor biraz geliyor. Hı, yapıyor biraz da mı? Ben de aldım bir çun. Kilim parçası dedim, dana yere düşmesin, çamurlanmasın. Altına tutmaya çalışıyor. Ben böyle yapıyorum, o böyle dönüyor. <gülüyor> Gene din, yere düşürdü yani. Kilime düşürtemedik. Çıktı dana böyle, jilatinli. Allah jilatinli böyle, her tarafı kapalı. Hayvan böyle yapıyor ama anası dilinle... ...onun dilleri pütürlü böyle... yarıda yırttı o jilatini. Evere baş tarafından hayvanın başı dışarı çıktı, nefes almaya başladı. Ana karnı nefes almıyor. Orada başka bir hayat. Çişini yapmıyor. Buraya gelince yapmaya başlıyor. Oradaki şartlara göre hayat başka, buradaki şartlara göre hayat başka. E bunlar harika şeyler ya. Ama biz bunlara dayadık, geldik artık, hiç. hareket etmiyor. Ha. Tavuk yumurta yapıyor, kimse hayret etmiyor. İnek yapsa yumurta... ...oo nasıl... ...vallahi beş tane yaptı Mehmet Hanım... ...ya olmaz vallahi... ...ya niye olmasın... Küçük hayvan yapıyordu... ...koskoca hayvan... Yapıyordu. <gülüyor> ...o da kıçından çıkarttırıyor... ...ya bak... ...ama... ...biz ineğin yumurta yaptığını... ...bugüne kadar... ...hiç görmediğimiz için... ...bize... ...acayip gelir... ...fakat inekler bugün yumurtaya başlasınlar... ...bugün yarın doğan çocuklar... ...dünyaya geldi mi hiç onlara acayip gelmez neden? onu görüyor. doğduğundan beri onu gördüğü için ona acayip gelmez. Demek ki biz her şeyi acayip görmemiz lazım. Acayip demek harika demek. Ve Kur'an-ı Kerim'de Cahab Allah peygamberimize diyor. Ben acip de ve yesharun. Sen diyor benim sanatım karşısında çok acip, çok acayip oluyorsun. Ve yesharun o terbiyesiz doğimasta da maskaralık yapıyorlar. Diyor. Rabbimin her yarattığı harikadır. Harika olmayan bir şey yok. Konuşuyorum bak, konuşmam harikadır. Senin de duyman harikadır. Bak dilsiz kardeşler vardı geçen gün. Konuşamlar. Yapıyorlar hareketler falan. Onun da dili var, onun da ağzı var. Konuşamıyor. Neden? Allah ona konuşma imkanı vermemiş. Kulağı da var, duymuyor. Ya kardeşler. Allah hepinizden razı olsun. Demek ki bu kitapları biz ne için okuyoruz? Rabbimizi tanımak için. La ilahe illallah hakikatini kalbimize yerleştirdikten sonra namaz, oruç onlar zaten olur. Ama adam Allah'a inancı zayıf. Cennet var mı yok mu, ahiret var mı yok mu bunları bilmiyor adam. Sen ona ki işte şu kadar namaz kılarsan cennetin sekiz kapısı açılır. Cehennemin yedi kapısı kapanır. Adamın cennetin kendisine inanmıyor. Kapısına mı inanacak? Onun için yani bütün mesele Allah'ı tanımak. Ya Allah'ı tanıdık mı her şey yerinde. O zaman ibadet etmek bize zevk verir. Beni yaratan Rabbimin sonuna gidiyorum. Bak siz mesela sevdiğiniz bir yere kardeşleri ziyaret sevindiniz. Mi buraya gelirken Ankara'da İstanbul'da kardeşleri görüşeceğiz, görüşeceğiz falan. E, bir insan o zaman Vefat etmek o adam için bir nimettir. Bayram gecesidir diyor. Mevlana Hazretleri ölüm benim için muslat gecemdir. Diyor. Ama teki ölüm olmak için demez. Daha taşı... Ben Bu kadar insan ölüyor. Sen kalacaksın mı? Şu anda yüz binlerce insan can veriyor. Şu anda şu anda. Git bak hastanelerde, evlerde. Binlerce insan ölüyor binlerce insan da dünyaya geliyor. Git doğum evlerine çiyar çiyar çiyar çiyar. <gülüyor> Leblebi gibi. <gülüyor> Tabii ya. İthalat ihracat. İthalatımız fazlayırız. El Fatiha. Allahümme sallallahu ve sellem.